Merhaba, Bir Söz Küçüğüm programına daha hoş geldiniz. Bugün programımızı aslında genç yapımcı ekibimizden Deniz sunacaktı. Kayıt program olmasına rağmen bir aksaklıktan dolayı gelemedi. Umarım programın yarısında bize eşlik edecek. E, o yüzden bugün programı ben sunuyorum Gözde. E, bugünkü konumuz aslında daha önce de sözküçüğünde ele aldığımız bir konu. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yeni bir Milli Eğitim Bakanlığında yeni bir değişiklik var. E, 4 artı 4 artı 4 diye kamuoyunda da e, bilinen. E, aslında yine okulların açılması ile beraber bu konuyu gündeme almak istedik. Ee, bu konuyla ilgili iki konuğumuz olacak. Ee, i̇lk konuğumuz e, hem Gündem Çocuk Derneği'nden e, hem de akademisyen Mesut Atay. E, hocam merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin size. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, okulların açılmasına çok az kaldı ve aslında hem gündemde bir yandan ama bir yandan da çok fazla bir değişiklik olmadan aslında 4 artı 4 hayatımıza girdi. Ve bir şekilde hem çocukları hem onların ebeveynlerini... Özellikle ilk e, birinci sınıfa başlayacak çocuklar konusunda da birçok e, tartışma var gündemde. Evet. Gündem Çocuk Derneği de aslında e, bu konuyla ilgili 66 ay çok erken uyarıyoruz diye bir e, çalışma da başlattı. Uh -huh. e, sizin hem bir eğitimci olarak e, hem de çocuk hakları alanındaki çalışan bir uzman olarak diyeceğim. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? E, 4 artı 4 artı 4'te ki... Ee, bu 66 ayda çocukların başlamasının hı hı. ne gibi etkileri olacaktır? Evet. Aa, şimdi öncelikle tabii e, ön plana 4 artı 4 artı 4 e, sisteminde şu anda 66 aylık çocukların ilkokulda başlaması geçti. Aslında başlı başına bu yeni sistemin hı hı. E, tüm detaylarıyla her bir 4 kategorisinin tüm detaylarıyla çok derin tartışılması gerekiyor. Evet. Ve tartışma noktasında mutlaka her bir e, öğretim kademesinde çocuğun gelişimiyle e, ilişkilendirmemiz e, gerekiyor. Çocuğun gelişimi ve bu e, basamaklarda da çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarını cevap verebilmeden söz etmek gerekiyor. Hı hı. Aslında bütün tartışmaların özünde bu var. Ama farklı farklı boyutlarda da bunun... E, şeyini genişletebiliriz. Alt başlıklarını evet. genişletebiliriz. Evet, aslında şu an gündeme şey getirildi. Yani bu birinci sınıfa başlama konusu çok geldiği için geldi Hı -hı. ve sanki diğer hiçbir yerde farklı e, e, sorun yokmuş gibi gözüküyor ama Evet. Aslında... evet maalesef böyle bir yaklaşım e, söz konusu şu anda. Bu gündem çocuk olarak e, ve bir eğitimci olarak Hı -hı. hem gündem çocuk çalışanlarını hem Beni çok ciddi kaygılandırıyor. Sen kısıtlı olarak böyle bir 66 ay ön plana çekti ki çok önemli. Çok riskler taşıyan bir e, uygulama ama öbür kademeleri de asla unutmamamız gerekiyor. Belki sırasıyla e, değinmekte Peki. yarar var. Şimdi 66 gerçekten e, bizlerin e, altını çizdiği çok, çok erken bir yaş. E, neye erken bir yaş? Aslında 66 ay. Biliyorsunuz okul öncesi eğitim Hı -hı. E, Yaşları olarak düşündüğümüzde e, Çünkü Daha önce e, okul öncesi eğitim tanımı 61-72 ayları Kapsıyordu Hı -hı. E, Ve bu o, yaşlar ee, yaş ranjı 37-66 çekildi okul öncesi olarak ve ilkokula başlamada 66-72 ay oldu. Dolayısıyla okul öncesi tanımında biz e, bu yeni eğitim sistemiyle bir karmaşa yaratmış olduk. Yani hani bütün gelişim ilkelerinin kuramlarını hı hı. alt üst ettik. Ha, şu olabilir, İlkokul bünyesinde 66 aylık çocuklar okula başlayabilirler. Hı hı. Ama e, bunun adı e, yine ana sınıfı daha önce olduğu gibi hazırlık sınıfı e, başlıkları altında bir okul öncesi eğitime e, dayandırılarak yapılır. Şimdi biz bunu doğrudan ilkokul e, kapsamı içine alırsak hı hı. ve 66 aylık çocukların özelliklerini dikkate almadan ee, müfredat e, ilkokul müfredatı ile başlarsa ve fiziksel okulun fiziksel koşulları da çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmazsa burada çok ciddi tehlikeler e, söz konusu. Şimdi müfredat açıklandı ve Adeta aileleri bizleri rahatlatacak işte çocuklar önce oyun oynayacaklar bol bol oyunlar var işte kalem tutma becerileri geliştirilecek vesaire ve aralıktan sonra okuma yazmaya başlayacak gibi bizi kaygı duyduğumuz alanlarda rahatlatmaya çalışırken aslında yetkililer daha çok kaygı düzeylerimizi artırdılar. Bir kere e, bir gerçek var ki ilkokullarımız e, öncesinde de zaten 72 aylık çocuklar için uygun fiziksel koşullara sahip değildi. E, bu okullardaki kazaları biliyoruz ve basınla... E, basına çok yansıması ve ailenin e, bu konuya dikkat çekmesiyle e, Efe Boz davası var evet. örneğin. E, e, bu konu daha çok gündeme geldi ama e, Efe Boz gibi nice çocuklarımız e, kimi şimdiler şey oldu kalıcı hasarlarla hayatına devam etmek zorunda kal. Kimi hayatını kaybetti veya işte hijyenik olmayan yerlerde hastalıklar ki bunların taramalarını yapan kayıtlarını yapan hiçbir yere de maalesef elimizde yok. Ben yani sözün kısası zaten bizim ilkokullarımız, ana sınıflarımız çocukların gelişimlerine uygun değil iken Şimdi birdenbire çocuk sayısını çok fazla artırıp bunların ihtiyaçlarını cevap verebilecek durumda olmayan kurumlara çocukları almaya başladık. Bizim sorunumuz burada başlıyor evet. aslında. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu müfredat. Bir kere e, 60, 66 aylık çocuk için müfredat sözün, sözcüğünden e, bahsedemeyiz. Müfredat başka bir şeydir. Biz o çocuklardan onların gelişimlerine uygun aktivitelerden söz edebiliriz. Biz bu çocuklar için ünitelerden söz edemeyiz. Biz bu çocuklar için konulardan söz edebiliriz. Yani 66 aylık çocuklara yönelik e, özel e, eğitim e, ortamları, öğrenme ortamları ve öğrenme stratejileri, metotları kullanmak zorundayız. Bu da bir başka boyutu. <Gülüyor> Bunlar neden çok derin konuşabiliriz ama ben gene olarak başlıkları <Gülüyor> ele almak istiyorum. Bir diğer boyutu öğretmen boyutu. <Gülüyor> Şimdi e, okul öncesi öğretmeninin yetiştirme yetiştirme formasyonuyla ilkokul öğretmenlerinin yetiştirme formasyonları birbirinden çok farklı. Bu çocuklara sınıf öğretmenleri eğer öğretmenlik yapacaksa onların formasyonlarının 66 aylık çocukların gelişimi için yeterli olmayacağını bütün eğitim fakültelerinde çalışan öğretmen adayı yetiştiren öğretim görevlileri bilirler. YÖK'te bunların müfredatları var açıkça görebiliriz. Okul öncesi öğretmen adayları hangi derslerle muhatap sınıf öğretmeni adayları hangi derslerle muhatap. Burada da bir başka karmaşa söz konusu. Dolayısıyla biz 66 ayı ciddi anlamda tehlikeli buluyoruz. Bir çocuğun yaşam hakkı boyutunda, ikincisi çocuğun öğrenme boyutunda, gelişme boyutunda. En önemlisi de çocukların oyun haklarının, ellerinden alınması boyutunda. Hı hı. Bu çocuklar oyun çağı çocukları. Oynayarak ve çevre düzenlemeleriyle öğrenebilen çocuklar ee, ve biliyoruz ki basına da yansıyan, örneğin Sabah ortaokula hizmet verecek bir sınıfta öğleden sonra 66 aylık çocuklar eğitim evet. alacaklar. Çünkü binalar yetersiz, sınıflar yetersiz. Şimdi o kuru tahtaların üzerinde ki bir ergen çocuk bile ortaokul lisede çok bunalıyorlar. E, günde 5-6 saat ders geç, o, okulda vakit geçirirken fiziksel aktiviteler çok yetersiz. Evet. E, fiziksel aktiviteki çok önemlidir büyüme gelişme çağında. Peki burada biz çocuklarımızın gelişim hakkını e, ellerinden alıyoruz ve bunu hiç düşünmüyoruz. Ee, yani bu, bu başlıklar altında e, kısaca özetleyebilirim. Evet. Yoksa her bir başlıkta çok konuşmaya değer. Tabi aslında yani hani e, zaten bir yandan da e, zaten müfredatta zaten eğitim sisteminde birçok farklı problem varken aslında yani de okul, okulun fiziksel koşullarından zaten rahatsızken ve çocuk odaklı ilerlemediğini bildiğimiz halde şimdi bir de üstüne daha küçük yaştaki çocukları biz e, çağırıyoruz okula aslında hiç hazır değiliz. Kesinlikle. Yani, bunu da biliyorsunuz. Taşımalı eğitim de bizde çok yaygın. Hı hı. Ee, hani olabildiğince veliler, gerçi bunu şimdi e-okul e pet sistemiyle e, uygun adresleri, uygun okullara e, şey yapmaya çalışıyorlar. Hani vermeye çalışıyorlar ama ne olursa olsun taşımalı sistem. Yani bugün servis kazalarını biliyoruz. Hı hı. 66 aylık bir çocuğun tek başına o serviste gidip gelmesi çok sorun olabilecek vesaire. <gülüyor> Bütün bunlar beraberinde biliyorsunuz bir rapor miselesini ortaya çıkardı. Evet. 66 evet. aylık Tam ben de ona için. geçecektim çünkü en çok tartışılan <gülüyor> konular. Aileler rapor olarak çocuklarını okula göndermeyebilirler dediler evet. ve sonra bir rapor konusu çıktı. Evet, evet. Ve e, o rapor konusu epey gündeme e, işgal etti. Hı hı. Biz yine hani dört artı dört artı 4 e, diğer e, hendikaplarını ya da olası problemlerini e, göz ardı etmeye başladık. E, ama rapor meselesi de çok çok önemli. Bir kere şöyle bir gerçek var. E, bir kez çocuğun gelişimine ilişkin rapor almak, sonuçta veya çocuğun gelişimini değerlendirmek için uzman olmak gerekiyor. Yani gelişim alanında ki bugün bir sürü ülkemizde şey var. Fakültelerin çocuk gelişim eğitim bölümleri var ve çocuk gelişimi ile ilgili pediatri bölümlerinin alt dallarında çalışmalar var vesaire. Fakat o kadar yoğun bir talep olunca e, tabii ki tüm pediatristler, seferber edildi çocuk sağlığı ve hastalıkları hı hı. uzmanları ve bu alanda e, yani gerçekten gelişimi izleyemeyecek e, izleyecek formasyona sahip olmayan Doktorlarımız var ve bunu bekleyemeyiz zaten yani tıp fakültesinde okuyanların veya bu alanda ihtisas yapanların da aldıkları formasyon ortadadır. Evet. Çocuğun gelişimini izleyen bir başka dallar var. Dolayısıyla sorumluluk doktorlara atıldı. Bir kere orada bir ciddi mesleki çarpıklık Hı -hı. söz konusu. Doktorlar da bu defa çocuk gelişimcilerden veya bu alanda çalışan işte çocuk psikologlarından vesaire yardım almaya başladılar. Fakat bu yardımda da şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor. Hı hı. Şimdi o kadar yığılma var ki çocuklara 10 dakika test uygulanıyor hı. ve bu testle çocuğun gelişimi belli bir kategoriye sokuluyor. Bir kez dünyada bu uygulama kalktı. Bu uygulama nasıl yapılıyor? Çocuklar uzun süreli gözleniyor. Her bir beceri tek tek değerlendiriliyor ve kategorize etmekten çok beceri alanlarında he, eksikleri neler, onlar saptanmaya çalışılıyor. Biz burada etiketleme yapıyoruz. Evet. Yani okula gidebilir, gidemez. Okula gidemezse gelişimi yetersiz ki maalesef hani e, pardon e, bunu da e, <gülüyor> şeyde başbakanımız da dillendirdi yani çocuklarınıza gerizekalı tanımı alıyorsunuz kategori o kategoriye sokuyorsunuz böyle bir şey söz konusu daha iyi olamaz o zaman zihinsel yetersizliği olan çocuklara çok ciddi de bir haksızlık evet. yapılmış oldu bu talihsiz ifadelerin ardından bunu da söylemek mümkün ama diğer taraftan da biz 66 aylık bir çocuğu belli bir kategoriye sokamayız çünkü büyüyen ve gelişen bir çocuk Ha buradan şu çelişkiyi de görüyoruz. Yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı dünya literatürünü takip ederek mış gibi yaparak çocuk odaklı çocuk merkezli eğitim anlayışından söz etmeye başladı. Şimdi Çocuk odaklı eğitim anlayışı bir Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi bir gün bir toplantıda dedi ki biz de çocuk odaklı çalışıyoruz çocuklarımıza servis gönderiyoruz filan. Şimdi bir kere bakanlığın içinde bu anlayış ne olduğu bilinmiyor biz, biz çok şaşırmıştık böyle bir ifade duyunca. Çocuk odaklı yaklaşımın özünde az önce söylediğim çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim programlarıyla çocukların gelişimlerinin ve öğrenme becerilerinin desteklenmesidir. <Gülüyor> Şimdi dolayısıyla siz bir kategoriye sokarsanız çocukları çocuk odaklı yaklaşımdan da ne yapıyoruz? Uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla kendisiyle de çelişen bir eğitim sistemi ve bunu da görmek istemiyor bakanlık veya kabul etmek istemiyor. Bir de tabi ciddi anlamda böyle bir sıkıntı var. Biz yine de hani rapor alınarak çocukların etiketlenmesini asla desteklemiyoruz. 66 aylık çocuklarında onların ihtiyacına cevap verebilecek ortamlar varsa gidip, Eğitimden yararlansın e, şeklinde çevremizdekilerle bu bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Çünkü bir yandan da aslında 66 ayındaki bir çocuğun okula gidip gidememesine <gülüyor> karar vermek pardon. için bir rapor ihtiyacının doğması zaten çok tuhaf. Çünkü Kesinlikle. eğer bu sistem olmasaydı zaten okul öncesi eğitime devam edecek olan çocuklardı. E, şu an okula gidemiyorlar olması onların bir eksiklikleri olamaz aslında. Nisniki hayır burada şu da ortaya çıktı. Ee, okul öncesi eğitim hakları da ellerinden alınmış oldu çocuklara. Evet. Biraz e, biz bir şekilde o da var çünkü gündem çocuğun açıklamasında o da var. Yüzde yaklaşmaya evet. çalışırken okul öncesi eğitimde evet. aslında şu an bir düşüş de e, söz evet. konusu olabilecek. Evet ve birkaç dava açıldı sanıyorum bu konuyla hı hı. ilgili ama son şeylerini takip etmedim yani basına da yansımadı göremedik umarım iyi sonuçlar alırlar çocuklarının okul öncesi eğitim hakları ellerinden alındı diye dava açan bir iki ailede de rastladık. Evet. Hocam şöyle yapalım. Diğer bir konumuz daha var. Daha bu dört artı 4'ün daha başka boyutları olduğundan en başında bahsettik. Evet, Mesela ilk evet. kademede mesleki tercih yaptırılması, mesleke yöneltme falan gibi aslında hı hı. başka yönler de var, hı hı. boyutlar var. Bugün biraz burada kalalım. Belki devam bir program daha çekmek gerekecek diye düşündüm ben şu an evet. sizinle konuşmamızda. Onu da diğer programda isterseniz ele alalım. Allah. Çünkü Nurda Hanım da bekliyorlar. E, onunla da konuşalım birazcık. Özellikle okulun fiziksel koşulları ile ilişkili. Evet, Onlar kendileri evet, çok evet. büyük bir e, çabayla devam ediyorlar o, o konuda. E, biraz onunla da, onu da dinleyelim istiyoruz. E, size çok Hadi. teşekkür ediyoruz. E, hiçbir şey değil. E, her zaman bilgilerimizi paylaşmaya e, hazırız. E, size kolaylıklar diliyorum. Çok İyi teşekkür günler. ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Cani. Evet Mesut ile konuştuk. Şimdi Nurdan Bozla görüşeceğiz ama tam bu sırada da program başında söylemiştim Deniz yetişti geldi. Merhabalar, <gülüyor> hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Şimdi Deniz'le beraber program devamını yürüteceğiz. Şimdi hattımızda Nurdan Boz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok teşekkürler öncelikle programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için. Bence teşekkür ediyorum çocuklar adına kendimi bir görevde gibi düşünüp beni de konuk ettiğiniz ve konuşma fırsatı vereceğiniz için. Ee, şöyle aslında biz az önce 4 artı 4 ile birlikte çok tartışılan okulun fiziksel koşulları ve çocuk küçük yaştaki çocukların aslında şu an okullarımızın uygun olmadığı ile ilgili bir sohbet gerçekleştirdik. Hı -hı. Aslında sizin de bu konuda çok önemli adımlarınız var ve çok uzun süredir de aslında bununla ilgili büyük bir çaba gösteriyorsunuz. Evet. Ee, aslında bu konuyla ilgili siz nasıl bakıyorsunuz ve bu konunun biraz anlatabilir misiniz? Bu mücadelenizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki, bu ya, yani daha doğrusu bu mücadeleye Efe'yi oğlumuzu Hı -hı. kaybettikten sonra vakıf olabildik ve böyle bir mücadele içerisine girdik. Çünkü Efe'yi kaybettikten sonra gördük ki okullar hiç de bizim sandığımız gibi çocuklar için uygun değil. E, güvenli değil. Maalesef okulların e, Fiziksel, okullar işaretmek, fiziksel ortamlar çocuklar düşünülerek hazırlanmamış. Bunun neticesinde de çocuklar çok ağır yaralanmalara, işte sonucu ölüme kadar giden kötü kazalara maruz kalıyorlar. Bununla ilgili yaklaşık iki yıldır önce imza kampanyası başlattık. İşte okullarımız hiç güvenli değil, okulların güvenli olabilmesi için bu işi bilen insanlarca bazı standartların oluşturulabilmesi amacıyla çalışmaların yapılmasını istedik. Topladığımız imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar götürdük. Hatta şöyle söyleyeceğim, e, bu 4 artı 4 öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe Komisyonu'ndan boy birliğiyle bir karar çıktı. Hı hı. Bizim verdiğimiz bilekçeler doğrultusunda okulların Fiziki şartlarının çocuklar için uygun olmadığını, bu fiziki şartların da çocuklara uygun hale getirilmesi için İmar ve Şehircilik Bakanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptırımlar gönderildi. Biliyorum yazısı bize de ulaştı hı hı. ama nedense Milli Eğitim Bakanlığı özellikle fiziksel şartların iyileştirilmesi için hiçbir şey yapmadı. Yani 2012-2013 eğitim yılı açılıyor ve 66 ay, 72 ay arası çocuklar okula gönderilecek bir zorunluluk. Efe de böyle bir zorunluluk döneminde, 2009-2010 yılında ana sınıflarının zorunlu hale getirildiği bir dönemde. Maalesef okula gitti <gülüyor> ve bir daha ev geri gelemedi. <gülüyor> e şimdi aynı tehlike bu çocukları bekliyor. Maalesef hiçbir okulda o yaş grubu çocuklar düşünülerek hiçbir çalışma yapılmadı. Bizzat bunu gözlemledim. Okulları da geziyorum. Hemen evimin önünde okul var. Duvarı yıkılmak üzere kameraya çekip ta meclise kadar götürdüm. Biletçi komisyonu başkanına kadar verdim. Halen yıkılmak üzere olan duvar yıkılıp yenilen yapılmadı. Böyle o kadar çok okullar var ki kapısından penceresine merdivenlerine varana kadar tuvaletleri lavaboları e, buraları maalesef anne kucağından çocuklar alınacak, geçip korunacak. Bu çocukları oradaki oluşabilecek tehlikelere karşı hangi öğretmen hangi yardımcı koruyacak? Evet hiçbir öğretmen koruyamayacak çünkü e, aynı zamanda bu eğitim sistemiyle bu yenilikle birlikte zaten İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yüksek olan sınıf mevcutları da artacak hı hı, bir evet. yandan. Bir yandan da aslında hem sayı artacak hem daha küçük yaştaki çocuklar hı hı. gelecekler ve hem de okullar zaten koşulları zaten kötüyken hiçbir değişikliği uğramadan olacak. Çünkü zaten aynı sınıflar... Yani, evet buyurun. E, 60... 60 ve 66 aylık çocuklar yani bana göre ana sınıfındaki çocuklar için bile okullar uygun değildi evet. ki. Ana sınıfları okul içerisinde tecrit edilmiş öyle ad vereceğim. Tecrit edilmiş bölgede ana sınıfları buna rağmen bu çocuklar türlü kazalara evet. maruz kalıyorlar. E şimdi ortaokullarla ana sınıfı yaşındaki çocuklar aynı binada aynı merdivenleri kullanacak. Yani ne merdivenler, ne merdiven korkulukları, pencere, hiçbir değil. Evet. Ve bana da sorarlarsa, bilmiyorum, ben bütün annelere sizin aracılığınızla da seslenmek istiyorum. Ucunda ne kadar büyük bir ceza olursa olsun çocuklarının geri gelmeme ihtimali olan bir yere göndermesinler. Hı hı. Ve güvence istesinler, lütfen devletten güvence istesinler ya çocuklarına... Gönderdikleri o okulda başına bir şey gelmeyeceğine dair güvence istesinler. Devlet o güvenceyi verebiliyorsa o zaman gönderelim çocuklarımızı. Evet. O güvenceyi devletin verebileceğini düşünmüyorum. Hiçbir anne baba da okul öncesi hiçbir eğitim almamış. Kendi başına işlerini yapamayan ayakkabısını bile bağlayamıyor burada görüyorum çocuklar. O çocuklar nasıl tek başlarına okullarda eğitim görecekler. <Gülüyor> Hayır hiçbir anne baba yavrularını geri dönmeyeceğini bile bile o okullara göndermez. <Gülüyor> Ee, aslında e, tam da dediğiniz gibi özellikle hani bu konuda da hani ebeveynler de çok zor durumda bırakılmış da bir durum var. Çünkü hani ebeveynler zorunlu olarak Hı -hı. çocuklarını göndermek istemeseler bile bir biçim şey, rapor almaları gerekiyor ya da işte zorunluluk haline geliyor. Bunların da başka başka aslında sorunları var. Hani e... yani ya öğretmenler de burada gayet zor duruma düşüyor. Geçen gün bir öğretmenle konuştum ve 35 kişilik sınıf mevcutun 55 kişiye çıktığını söyledi ve demiş de, dediği şey şu. Ben çocuk tuvalete gitmek istediği zaman onunla birlikte tuvalete mi gideceğim? Çünkü daha 66 aylık bir çocuk. Onunla birlikte tuvalete mi gideceğim? Yoksa sınıfta ders mi işleteceğim? Çocukla birlikte tuvalete gittim diyelim sınıfın hali ne olacak? Sınıfta bir kargaşa çıkmayacak mı? Hani bunların hepsi öğretmenler için, veliler için ve öğrenciler için de bir soru. Evet aslında tüm herkes yani sistemden yararlanacak olan ya da hizmet verecek olan herkes için aslında birçok zorlukta barındırıyor. Bizim programımıza yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz ama son aslında sizden söylemek istediklerinizi az önce paylaştınız. Çok da iyi oldu dinleyicilerimizle paylaştınız. Son olarak buradan ne söylemek istersiniz? Sonra da programımızı kapatmak zorunda kalacağız. Süremizi dolduruyoruz. Ama ben yetkililere şöyle seslenmek istiyorum. Hep Avrupa'yı yani batılı gelişmiş ülkeleri örnek aldıklarını söyleyerek bu sistemi de Türkiye'ye yerleştirmeye çalışıyorlar. Acaba o yetkililer Batı'da örnek aldığı ülkelerde 15 ayda ya da şöyle söyleyeyim 24 ayda 15 çocuğun hayatını kaybettiği bir ülke biliyorlar mı? Biz hiç savaş yaşamıyoruz ama maalesef çocuklarımızı ateşin ortasına gönderiyoruz. O örnek aldıkları yasaları, standartları fiziki şartlarıyla... Avrupa'daki çocuklara sağlanan olanak ve imkanlarla lütfen buradaki bizim çocuklarımıza da sağlasınlar. Bizler de çocuklarımızın güvenli olduğuna inanıp güvenip öyle okullara gönderelim. Hiç kimse olaylar, şeyler olduk çıktıktan sonra çocuklarımızın canı yandıktan sonra bir şeyler işte düzeltmenin ya da bir şeylerin üstüne örtmenin çabası içerisine girmek durumunda kalmasın. Bir çocuk bile çok diyorum. 24 ayda 15 çocuk yaşamını getirdi. Daha 45 kilince kaysevi ve bir çocuk okulun kendi okuduğu okulunun bahçesinin duvarının altında kaldı ve yaşamını getirdi. Yani okullar kapalıyken bile can alıyor. Açıldıktan sonrasını hiç düşünemiyorum. Evet. Bana da söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkürler. Çok, çok önemliydi söyledikleriniz. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, aslında baktığımız zaman yenileştirilen bir eğitim sistemi var. Yeni şeyler. Çok küçük çocukların okula gitmesiyle alakalı. Fakat anladığım kadarıyla yenileştirilmesi gereken şey eğitim sistemi ya da küçük çocukların okula gitmesi değil. Onarılması gereken şey okullar. Öğrencilerin okuyacağı çevre. Okul duvarları, okul lavaboları. Ve eğer 66 ay bir çocuk okula gidecekse Asıl yapılması gereken şey 66 aylık bir çocuğa Uygun ortamın sağlanması Ben bunu çıkarttım evet. Sanırım evet. O zaman aslında 4 artı 4 bitecek gibi değil. Yani biz konuşmaya devam ediyoruz. Yani Ekip kendi arasında da konuşuyor. Çünkü hani 66 ay ve okula başlama şu an evet en çok tartışılanlardan bir tanesi. Ama içeriğinde aslında birçok farklı şey de var. Bu kadar kısa sürede yapılan bir değişim üzerine zaten çok konuşamadan her şey değişti. E ama herkesin de büyük bir tedirginlik halinde olduğunu da biliyoruz. Biz de programda elimizden geldiğince konuşmaya, öğrenmeye ve tartışmaya <gülüyor> devam edeceğiz. Ve anladığım kadarıyla sanırım bu böyle çok eğitimcilere ve ...veylilere ya da öğrencilere danışarak hani bir sürü ayaklı olarak yapılan bir çalışma değil. Gayet siyasetçilerin kendi aklından kendilerince oturup eğitim sistemine uydurdukları bir çalışma. Hangi öğretmenin düşüncesi alındı, hangi pedagon düşüncesi alındı... ...ya da hangi e, bu işte uzmanlaşmış kişilerin düşüncesi alındı ben açıkçası merak ediyorum. Evet, o yüzden bu yıl aslında bunu takip etmek ve aslında peşinde durmak de çok önemli... Sabunu yapmak için. Ee, programın sonuna geldik. Açtık hatta. O yüzden kapatalım. Ee, ben programın her ne kadar yarısında katılmış olsam da e, dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya çok farklı bir konu. Çok farklı e, konuklarla birlikte karşınızda olacağız. Haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.